BUNJORNO ANKARA Pepper Jam gourmet Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım BUN APPETITO TUTTI MUA MODERN SABAHLAR Bo MODERN SABAHLAR Modern sabahlar. İyi hey kalbi insanlar, günaydın bir kez daha. 8-16 oldu saatimiz cuma sabahında. Gökyüzüne bakarsanız bazen güneş bile görünüyor. Öyle güzel bir hava var. ve Oktay Demirci bizimle birlikte hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Günaydın, günaydın sevgili öyle Macera dolu bir cuma sabahı. Tabii macera dolu bir cuma sabahı. Öyle bazen güneş görünüyor değil mi? Ee, Efe görünüyor? Yani Türkiye'de e, güneşli olan... Ender illerden birindeyiz şu anda. Ankara. Tabii Ankara'mız. Yo yoğun yağmur var. Ankara e, bugün böyle parçalı bulutlu biraz biraz güneşli, biraz biraz yağmurlu. Ama e, güneşi olacak. gördükten sonra iki damla yağmurdan da çünkü ne olur oktay? Güneşi görürsen, ıslansan bile kuruyacağını bilirsin. Psikolojik mi? Psikolojik olabilir, evet. Psikolojik olabilir. O psikolojik olabilir. Bugün ilerleyen dakikalarda e, çok değerli bir konumuz olacak. E, Hülya Aşar burada. Biliyorsun Ankara'da. Aa bilmiyorum. Tabii. Niye geldi? eee Cumhurbaşkanlığı e, Saraya geldi onlar. Sarayı ak Sarayın milleti sarayı değil, olduğunu değil, göstermenin bak. en güzel yolu Hülya Avşar'ı oraya davet etmek. Biliyorsun Hülya Avşar e, referandumda da en çok çalışan kişiydi. E, evet. Kişiydi. Bütün maddeleri tek tek okumuştu. Çıkışta bir açıklama yaptı. Sen kaçır mısın galiba onu? Ben kaçırırım. Ben 28 dün saat uyuduğun için olabilir. Ankara'nın en çok uyuyan adamı olarak bugün e, Ankara Life'tan röportajı gelecekler. Dün <gülüyor> Kızımı oh. uyuturken Bu dokunmamışlar bana. Çok güzel yapmışsın. Gerçekten yüzüne kan gelmiş Ege. Hakikaten öyle ya. Hakikaten e, şavk dediğin e, bir resimli Türkçe sözlük yapıyor olsam şavk kelimesinin <gülüyor> yanına senin fotoğrafını koyarım. Bu bugün. sabahki fotoğrafı. Teşekkürler Ege Bey. E, Üli Avşar'ı ilerleyen dakikalarda stüdyomuzda e, ağırlayacağız. E, dün bir açıklamaları vardı Üli Avşar'ın. Neyle ilgili? Benim ne? evim de aşağı şağalı. Hadi canım. Tabii. Ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok demiş Hülya Avşar. Biraz şey yapsanız çok gündeme geldi saray falan <gülüyor> bir yardımcı olsun. Ben diyeceğimi biliyorum. Sonuçta orası milletin sarayı olduğundan yani şahşaha yok. Hülya Avşar ama e, sanatçı olduğundan şahşaha var. Milletin sarayı olduğundan. Yani orada milyarlar var belki trilyonlar var ama şahşaha yok. Yani şimdi Hülya Avşar'ın bu açıklaması çok... E, ters tepmesin ya. Ters tepti. Bir biraz... trilyonda harcayalım ya. Buraya biraz şey aşağı attıralım. Zaten şimdi şöyle Hülya, Hülya Hanım buraya gelince de ben direkt soracağım. Ben çok yadırgamadım bu açıklamasını. Çünkü yani zaten dün gördün mü sen bilmiyorum. 3 Aralık Engeller gününde de saraya bir heyet gitti. İşte bir ağırlandı, bir resepsiyon verilmiş, bir kokteyl verilmiş falan filan. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla yani oranın iddiası şaşalı olması değil. Oranın iddiası 70 bin liralık koltukların olduğu bir yer olması. Ama sen madde madde sayarsan hepsi ayrı bir şaşa. Mesela geçen Ama gün... işte o şaşa değil ki. Yani gördüğün zaman şaşa diye de ne kadar mesela bu duvar ne kadar ara yapılmış falan gibi bir şeyde iddiası var onun Anlatabildim mi? Öyle tabii çünkü yani, duvar çok oktay. Yani koltuğun mesela tanesi biz dükkanı alırken en pahalısı ne kadardı? 150-160 liraydı. Evet. Alırsan, sandalyeciden evet, alırsan. Evet doğru. 35 bin tane alınca Yekün oluyor. Yani bu şaşaya biraz doğrudan aslında normal sandalyeler, normal koltuklar. Mesela asansör bakımı ayda 200 bin liraymış. Yani şimdi asansör her evde var da 70 120, tane asansör olunca. 120 lira da olabilirdi. Mesela yani, yani 120 lira da olabilir. 200. 70 tane olunca böyle oluyor. İşte, ama yani asansöre bakıyorsun mesela tek bir asansör. Şaşalı mı? Hayır. Ne kadar ne kadar şaşalı bir asansör falan. Hayır öyle değil. Sürümden kazanıyoruz demiş. Ama bakıyorsun mesela şeye bakıyorsun ne kadar yapılmış bu asansör? bakıyorsun elindeki belgeye, faturaya neden ya da hı hı. neyse ondan sonra bir şaşağı kazanıyor. Şimdi Hülya Hanım o şeyi görmediyse. Faturaları göstermedi. Faturaları yani. görmediyse. Faturaları kimse alalım, görmedi zaten. En son Tokyo'da yani gerçek maliyeti açıklarsak ekonomiye şeyi olur Ya o gerçek mi? mi? Ben onu kaçırdım da. onu Bilmiyorum. Benim de okuduğum şey o. Yani gerçek fiyatı bilmiyor şaşasına gölge düşmesin diye. Heh, Hülya Hanım geldi. Hülya Hanım mı genelde kapı açıldı? Hülya galiba. Çünkü bir şavkı da buradan geldi. Şavkı üstünde şavkı. Hoşgeldiniz Hülya Hanım. Ta ta ta ta. Ay Fahir gelmiş. Ta ta ta ta. Ben gelin Hülya zannettim. Fahir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Hülya'nı bekliyorduk <gülüyor> biz. Valla Hülya Hanım. İşte Hülya ve karşılaştık biz de. Valla senin gelmen ne yalan Süleym daha iyi daha oldu. Daha hoşçası gitti mi? Hangi ya bahsediyorsun bahsediyorsunuz Hanım derken? Hülya Avşar. Ha Hülya Avşar. Sinemacı dinlemeden Hayırdır? gelmiş Ayıp ya madem programa geç geliyorsun Ben hep dinleyerek geliyorum <gülüyor> Ya bak adam da doğru adam da haklı Başka bir müzik vardı da geçim. Ne yalan söyleyeyim müzik... ya, Bizi dinlemedin mi? Dinle... Bizi dinleyelim <gülüyor> mi sinkisi <kitabı? gülüyor> Sizi dinlerim be, her zaman dinlerim Kurban olurum bak geldim canlı dinliyorum ya Peki o zaman bir soru soralım sor canım Programa devam etme hakkın var mı yok mu Çünkü iki gündür yoksun evet. Kalasların uzunluğu ne kadar olabilir ben... <gülüyor> Kalasların uzunluğu Evet bu uzunluğu... soruyu bu soruyu cevap ver hemen sen programa devam edebilirsin ama yalnız bak lütfen iyi düşün. O, tabii, tabii. Ben senin bir aralık da verebilirsin yani. tam sonuç tam sonuç vermem <gülüyor> gerekiyor mu onu soracaktım. Ben zaten. de bir ipucu vereyim. Haha. <gülüyor> i̇pucu verebiliyor musunuz ekene? Ama şey mi bu? Programda olmasını istiyorsan ipucu verebilirsin. Ben, bir, ben istiyorum faire olmasını. O yüzden bir ipucu vereceğim e, metrik sistemden istiyorum. Evet. Evet. ha metrik sistem mi? O evet, çünkü metrik. O da önemli. Şimdi kalaslar. E, bir, Hadi iki. çabuk süreli bu. 1-2 olabilir. Sen unutmusundur programımızın bir süresi 2, var Fahim. Kaç kalası olduğunu söylemiyoruz. Ee, şey o zaman şöyle söylüyorum. İyi hesapladın mı? Kalasların uzunluğu 3-3.5 metre olabilir. Valla bravo i̇şte beklediğimiz cevap. Tebrik ediyoruz. Hiçbir şey kaybetme. Yaşasın ya. Kaldığı yerden bir anda zırma abi, abi. gibi. Zırtın gibi. Fişek gibi at döndü. Oh. Valla çocuklar özlemiştim. Hiç farkında olmadan özlemişsim. Raporlarını getirdin mi? Raporlarını getirdim. Bir Masa... rapor al. <gülüyor> mutfak masasının üstüne bıraktım. Gerçi orada da yağlı bir şey yemişler. Bütün raporlar yağlandı. Açma ya. O, o kadar öyle. Ha, yağlı rapor. Fışır fışır bir yağma. Ama yağma yağ mı? Yağma mı dedi. Açmayla yağlının karışımından yağma. Ya. Yağma Hasan'ın böreği. İşte bu da yine geliyor bizi. Kalaslara bağlıyor. 3 üç, 3,5 üç metre. Evet, neydi Hülya Avşarlı Meseleniz ne? Saraya gitmişti. Demiş ama o kadar da şaşalı değil demiş. Aman demiş Kız demiş benim evim şey, nelerle <gülüyor> Cumhurbaşkanına neredeyse benim evim daha şaşalı diyecektim demiş Allah Allah ya Yüzüne dememiş Keyifli olmuş Herhalde Böyle durumun var mı demeye getiriyor ne yapıyor anlamadım Kayahan'ın albümü iki günde kaç satmış olabilir Lırk ne kadar? Vallahi satmıştır herhalde çünkü Kayağı. herkes var. Tribute albümü tabii bu tabii arada. Tabii Kayahan'ın en iyileri daha doğrusu Kayahan'ın en iyileri bir albümü. Kayahan'ın en iyilerini Türkiye'nin en iyilerini Aa, söylediği söyledi albüm. Neler var Oktay ona göre? Bunu ben ikinci, söyleyeceğim. Çok çok çok sanatçı. Çok, çok sanatçı, sanatçı var tabii. Çok Kayahan şarkısı söylüyorum. Bunun ikincisi de çıkacak o zaman değil mi? En iyileri bir. Diye bir iki, tabii çünkü ben üç, baktım benim en sevdiğim Kayahan şarkısı yok. Ne? Baktın beni denizlere. Mi? <gülüyor> bir iki üç dört saçlar yapıyor. Hakikaten dünyanın en güzel aşk şarkılarından bir tanesi. Saçma sapan bir şey ama. E canım hangi kaç tane şarkı zaten çok... Ben şeyleri özellikle severim. Devam eden aşk sırasında yazılan şarkıları. Ha esnasında yani. Ayrılık veya kavuşamama şarkıları değil de. Esnasında. Esnasında. Ha. O zaman da 1-2-3-4... Çünkü adam mutlu zaten. 1-2-3-4 saçlar şampiyon. Keşke Başka... öyle bir tribüt albüm daha yapılsa ya. Yani e, Türkçe sözlü... sözlü Türkçe sözlü hafif müzikten... Ee, en güzel aşk şarkıları. Mesela A1'de onu koyarız. Bir iki bu açtığın için B1'e de Adın Ayım'ı koyarız. Adın Ayım. Gerçi Maser mesela, Fatih mesela Diday Dida'yı da o yüzden çok seviyorum Devam eden aşk şarkısı. Oda mı esnasındı? Peki e, e, esnasında. esnasında peki? A, aşk aşk şarkı esnasında, esnasında yazılmış. yazılmış. Evet. Adın Ayım da aşk şarkısı mı? Adı Naim aslında az bilinen şarkısı o kesin de aşkla beraber ülkemize ilk olimpiyat madalyasını getiren sporcuya yazılmış bir aşk şarkısı Naim Süleymanoğlu'nun yazılmış bir güzelleme güzelleme güzelleme güzel. Evrulüsyon şey oldu değil mi onda Evrulüsyon Evrulüsyon'a girdiler girdiler Elimelere girdiler gitsek ya çıkıldı Evrulüsyon'a gitsek ya diye bir şey Ne kadar güzel bir aslında organizasyondu eskiden Evrulüsyon mu? Erivizyon Türkiye seçtiği Güzel de Yeni şarkılar duyardık falan. Ah, Kalmadı, kalmadı. kalmadı. Kayan'ın en ileri bir albümü Son yıllarda durgunluk yaşayan Müzik sektörünü ne yapmış olabilir Şah ee, şah, şah Şavk, şavk şavklandırmış. şavklandırmış olabilir veya Şevklendirmiş olabilir Kaç kaç buçuk metre satmış olabilir 3 ee, buçuk, buçuk metre satmış, satmış olabilir. olabilir 20 sanatçının seslendirdiği Kayan şarkıların yer aldığı albüm 2000'de 80 bin satış rakamına ulaşmış İki günde. iki günde eskiden pardon, böyle evinden ilk defa çıkmış adamın albümü 500 bin falan satıyordu bir zamanlar. 2 milyon satışlar falan vardı bitti artık ya bitti, hiç kalmadı. Bitti, bitti. Dijital satışları artık bakıyorlar ve ona göre şey yapıyorlar. Denizdeki de 100 bin satmış çocuklar çıkan albümü sanatçı ortada da rağmen tabii. O çıkmadan önce daha doğrusu ee, kaçak şey olmadan önce bir albüm çıkarmıştı ya hemen hmm, esnasında. Hmm. Ee, o albümde 100 bin sattı ve bayağı da iyi bir satış rakımı hatta mahkemede bile şeyini kullandı o 100.000 bin. Yani yurt dışında Bak, böyle tamam. e, polisle başı derde giren sanatçılar genelde ya rakçılar oluyor ya ya rapçiler bizde hafif müzikçilerin bunu şey yapması demek ki rapçiler coşup gidecek. Vallahi efendi korkuyor da rapçi yani yok. düşünüyoruz Haluk Levent var onun dışında o da Ben ondan Senet'ten bu. yani abiyle şeyden <gülüyor> değil mi onun meselesi de. Onun meselesi ne bir silahlı bir çatışma ne bir şey böyle Çek, Çek, rapçi evet. şeyi yok. E niye gelen? giden doğru. Çekten dolayı içeri girmiştik Şey var abi. Gökhan Özen var. Yükselenizde kaybolmuştu. Adi bakadi. Sayılmaz mı? Gerçi o, o o da rakçı değil ama ya yani o da, onun da. O adi bakadi. Sert, ama yani Haluk Levent rakçı sayılır. Tabi. Anadolu rakçı. Anadolu rakçı. Kim? Haluk Levent. Hatta Haluk Levent. Tabi, o. Şey sayılır canım. İşte hani adli vakamız yok o anlamda. Doğru adıyoruz. bakayım başka kim düşünüyoruz. Sanatçılarımıza biz buradan bir çağrı yapıyoruz. Müziğiniz kadar lütfen ee, nasıl diyeyim yasa dışı işlerinizi de bir gözden geçirin. Özel hayatınızda da gündeme gelin diyoruz. Evet. Heh, ne güzel baksa ödünün özel hayatınızda da gündeme gelin. 500 bin satar demiş böyle giderse <gülüyor> albüm kim? demiş. Kayaan 500 mı? bin satar demiş un kapanı. Kayağın yani, acaba yazlık var. evini sattı mı ya? Ben albüm satışını değil de onu merak ediyorum. O gezdirdiği videosu Evet valla. Yani magazin programında Kaya'nın emlakçılığını izledik. O zamandan benim derdimdir o. Satabildim o evi. Biz ben ceketimi konuş... çıkaracağım, ceketimi alacağım çıkacağım. Gelen bir ceketiyle girecek diye öyle konuşan bir Kayağ'ı gördüm Biz Kayağ'ınla konuşmuş muyduk TRT'de program yaparken? Konuştuk ya, evet. Konuşmuş. Çok tatlı da bir adamdı yani. Evet, evet. Biz TRT'deyken bayağı insanla konuştuk. Keşke sorsaydık o zaman ya. Sattınız mı diye mi? Ha. O zaman ama gündemde değildi galiba. Sonra yani. mı şey Tabii. oldu? Ben o sohbetimin sırasında sevmiştim yani. Ne diyeyim böyle şey yapıyorduk hatırlarsanız. Telefonda bir dinleyici vardı. Hı. Kayağını sesinden tanıyor mu falan filan gibi bir şey vardı. Tanıyamadı kızcağız. Sonra Kayağında şey dedi. Şöyle dersem tanıştınız. Ünlü bir sanatçıyla bu aralar sürtüşmeler yaşıyor. Aa tamam Nilüfer'le evet Kayahan diye hemen bilmiştim. Öyle biraz kendiyle barışık bir adam. O, o programda mıydı seni Ferhat Göçer sandıkları? Ege? Vallahi. Kayağın beni Ferhat Göçer hiç zannetmedi. Hayır. Bu başka bir dinleyici yok. Kayağınla gece konuşmuştuk. Ferhat Bey sizden e, döndüremedim şaksını istiyorum diye. Suni gündemde. O <gülüyor> başka program. Ay neyse çok, ne Avalı çok anınız var. mı varmış bir radyoculuk anınızı anlatır mısınız'a döndürdünüz lan <gülüyor> programı. <gülüyor> bugün tesadüfen öyle oldu. Avalı <gülüyor> Birden bir sorunca anlatılmaz ama işte birden çıktı. Falan. Sen reklam falan girmiyor musun? Gireceğim öyle abi sen geldin diye mu? ben bir heyecanlandım falan. Sahce reklamı reklamı he, yıkarım oldu. bugün diye Oktay'a bağırdım. İsterseniz o zaman oldum. şey yapalım. Madem herkes bu kadar reklam hastası buyursunlar. Kalasların uzunluğunu öğrenmek için reklamlara bağlanıyoruz. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dikkatli İnsanlar Modern Sabahlar devam ediyor Gazetelerde olaylar. olaylar Dünyamızda olaylar, memleketimizde olaylar Sadece memleketimizde değil Memleketimizin dışında da çocuklar Çok önemli bir son dakika gelişmesi Ben bunu vermeyi bir vazife biliyorum Buranın bir ışığı bu değişti bu arada çocuklar Aa, Sen çıktıktan sonra olaylar oldu stüdyoda bir Haberin şey yok. yok değil mi? Söylemedik sen onu ha. Yok ben söyledim de Tam şimdi. Ne koydun lan kafalarına espirisi olacaktı. iki saniyeyle dinleyicilerimiz kurtuldular. Resmen ben. iş kazası geçirmek üzere emisine sinege. <gülüyor> evet hakikaten ya. <gülüyor> yani bir de stüdyoda baretle çalışmak ne demek? Kafamıza lambalar mı düştü? Elime düştü. Elce <gülüyor> izlerime düştü. Sanatkar elleriyle Vallahi düştü. ben de şimdi yılların stüdyosu ya burası. Aynı Blues Brothers'da olacağı gibi hani en son arabayı park ederler. Kapıyı pata patatırlar dediğim kapatırlar ya böyle orada takır, takır araba, araba şey böyle. Öyle mi olacak Siz çocuklar? Büyük badire atlattık. Az büyük önce. Geçmiş olsun. Az önce hadi biraz da reklam deneyelim dedikten sonra mikrofonlarımızı kapattıktan sonra. İlim daha sen mikserin o... üstündeyken Oktay. Bir de nasıl bizim yani tam stüdyodan çıkmamızın mı o şey düşmek için? O ışığın şeyi vardır ya ne denir ona ya? Karp... Kapağı. Karpuz kapağı. Karpuz değil canım. Asma tavanındaki ışığın Kapağı. Kapağı. kapağı. Metal kapağı. Metal kapağı ve içinde Üçünlüğü cam varmış. İçinde cam var. var metal ve korkunç bir bütünlük bu. O böyle e dik gelseydi Ege Kesin keserdi elini... biliyor musun? Dik geldi zaten. Mikrofona Kesin çarpmadı mi? enteresan bir şekilde. Ben orada acil geldim. müdahalede bulundum mutfakta. Ben ekmek de sonra çiğni, hemen tavana baktım. bastım üstüne hiçbir şey kalmadı. Yayın sırasında kafamıza düşer mi diye tam kafamızın üstünde yok. Denk gelmiyor inşallah ona göre ona rahat rahat yapabiliriz. Flash son dakika gelişmesini hemen veriyorum. Benim tam kafamın üstünde var bir tane ya. O zaman biraz böyle biraz yandan, yandan yandan otur. Ne olur ne olmaz Oktay. Sandalyen tekerlekli kay kay kay kay kay kay. kay, kay. Tamam. Çünkü kafana düşse Mikrofonu. biraz da gülüp şey yapamayacağız yani. Şimdi de biraz uzakta gibi kaldım mikrofona. İşte Oktay ya yayıncılık ya sağlık. Neyse, o zaman İkisi bir arada var. olmuyor mu? Mikrofonu da kaydırcağım sanki mi ha, mikrofon doğru, sahip Doğru ya, değil. o teknolojimiz de var, değil mi? Evet, lütfen. Tamam. Son teknoloji kullanıyor radyo tütü stüdyoları. <gülüyor> ee, devam edelim. Buyurun. Acıma tanınan Shakespeare'in oyunlarına da konu olan Kral Richard. Evet. Hatırlarsınız. Evet. Ama mi? şimdi bütün Richard'ların da hakkını yemeyelim. Üçüncü Richard. Üçüncü Richard. İkinci ee, Richard. Çünkü Kral Adamdı. Ölümünün üstünden kaç sene geçti bak? Benim hesabıma göre en az 500 sene geçti. Evet. Yine gündeme geldi. Yine gündeme geldi. Zalımlığıyla mı? Zalımlığıyla değil de başka... Bir şey mi? Aslan Yürekli diye geçen mi? Yok aslan, canım. O aslan de Yürekli. Pırlanta gibi bir Oo, adam. Aslan yüretli, o Aslan Yürekli. dördüncü, beşinci falan. Dört beş. Bu Rickert diye geçer. Zalım Rickert. Aslan Yürekli Rickert diye olan değil mi? Bu? Onu işte ondan dolayı Richard diye geçer. Richard. Richard. Richard hatta. Ee, geçtiğimiz e, günlerde Leicester kentinde e, Geçtiğimiz geçtiğimiz dedim de 2 yıl kadar oldu çocuklar. Bir tane otoparkta iskelet. Posta gazetesi zaten bazı haberleri biraz geç veriyordu da bu kadar iki kadar, da iki yıl kadar ama sonuçlarını da takip ha, ederek veriyor tabii, tabii, tabii ki. 2 yıl önce bir otoparkta bulunan iskeletin eski İngiliz kralı 3. Richard'a ait olduğu tahmin ediliyordu. ya yani? otoparkta ceset bulup da yani şey hadi kemik buldular. Ceset dediğim de şimdi yanlış anlaşılma. Kimin olur. olabilir? Abi bu kesin 3. Rikürt. Acaba bir şey mi vardı ne bileyim Şarkı böyle... Başka adam yoktu 500 yıl önce. Hayır onun kullandığı bir savaş aleti vardı kendine özgü. Savaş aleti mi? Hı -hı. Kılıç Şu, gibi mi? Kılıç gibi de ne deniyordu ona ya? Topuz, topuz mu? Zincirli topuz mu? Böyle Balta mı? Kamçı ya. mı? Cık. Onun bir özel... O, o olabilir yanında. Bu Bunun merak An mı? Na nasıl kullanılıyor? Sen anlat ben o dönemin silahlarına hakimim. Böyle, böyle mesela karşısına birisi geliyor böyle fıf yapıyor. Hemen karşıdaki adam gidiyor. Roket. Anladım. Lazer mi? Pek, pek alete dair bir şey anlatamadım ama. Elden yani, çıkıyor mu bu alet? Elde sabit mi? Elden çıkıyor veya e, elde de sabit de kullanabilirsin. Böyle biraz, şu, ben size bunun şeklini göstereyim doğruyu. Ha yani. kama gibi ama mi? Nasıl arayacağım onu? <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> orak gibi mi? Orak mı? Nasıl arayabilirim? Orak gibi de, tam orak gibi de değil. Başka Game of Thrones'ta falan kullanan Yok, var mı bundan? Kesin Rikör, kullanan vardı Rikör, ya. Allah Allah. Bir Rickert mı kullanıyordu? Rickert. Dur bakayım Rickert yazsam acaba... Vasiyeti cıba... var galiba. Rickert Benden savaş gayri aletleri kimse diye yazsam acaba çıkar mı ya? E, çıkar. Ama Rickert yazarsan ne kadar? Bunu mu demek istediğinizde ne çıkacak merak ediyorum. Niye canım doğru. Neyse iyi buldular. Bu herhalde olsa olsa Rickert'in. Yani herhalde bir kendi şahsına ya, münasır kılıç, bir hareketi aslında vardı. Aslında kılıç gibi bir şey de işte. Onun kullandığına özel bir kılıçın adı vardı ya. E, oktel söylüyorum. de yani o iskeletin yanındaki aletten de şey olmaz ki... Önce bir bakarım iskelete de bir iskelette belki bir şey vardır. Belki anlatamıyorum olan... tam bulunamaz ya. Short'u var. Bastard sword diye yok, yok. başka bir şey var. Yok yok. hayır. O... Sen o bildiğin normal Sen ne antik silahlar üstüne şey mi yaptın? Aa, ben biraz koleksiyonum var benim. Şu anda sadece mutfak kısmını tamamladım. Chef knife diye bir şeyim var. Helal olsun. Helal olsun. Güzel. Neyse bu Ricard'a ait olduğu tahmin ediliyordu. Öyle, herhalde Ricard'a aittir. Kime olacak herhalde bu Ricard'ındır diye. Tamam. Neymişti? Ben bildiğimiz kılıç, excalibur şey şeydi. O birinci dikirden şeyiymiş zaten. Yani. Hmm. E canım birinci dikirden, üçüncü dikirden, kullanmıştır. Biz de abimizin eskilerini kullandık. Üçüncü dikirden, birinci dikirden kılıcını kullansın yani. Kusura bakma. Kullandı mı o taşa sapladı? Kötü kullandı kılıca. Excalibur da, da daşa mı buldular acaba? Daşa sapladı. Ha belki de onlandır Ucu kırık bir kılıç buldularsa. Kö, körelmiş yani. Ya yani işte o, çünkü nasıl biz ben küçükken ayakkabılarım hep taşlara vururdum. Tabi. Ee, top niyetine rikrta kılıcı aldı çocuklukları. Leşli bir kullanmış. Kötü kullanma. Neyse ee... genç şu ya üçüncü rikrta. Kaç? Ee, parantez içinde ee, 33. Aa, aa, aa çok a, gencecik o, adammış. Hakikaten. En verimli çaydı Acaba Peki, bu şey ya? Çok ahalde muhtemel kaldı dönem mi? Bir dakika dur bakayım. Çünkü krallarda parantez içinde normal biz. Vatandaşlarda parantez içinde yaşı yaşı yazar doğru. ya da öldüğü yaş yazar ama bu monarşide şey oluyor ya tahta Süreç. kaldığı süre de yazabiliyor doğru doğru ama ya 33 yıl Rikirdin öyle bir durumu yok benim bildiğim kadarıyla ama geçmişin evet, gün... 32 yaşında roket roketlere Rocket yapmış ama anne derler yolu bahtı açık olsun ee, neyse kral Rikird'e ait bunu doğrulayalım demişler hocam demiş lan nasıl doğrulana doğru. nasıl doğru. yapacağız nasıl yapacağız ee, ...bunun soyundan gelen akrabalarının DNA'larına bir bakarak olursak demiş... ...buradan çıkmayacak bir şey yok demiş ya bir tek DNA'ya bakarım kral mı diye... Bu Richard'ın işte? soyundan gelenler. Hmm. Şu andaki tahtakiler değil değil mi? Değişti onlar. Aynen abi, aynen tahtakiler de onun Richard'ın soyuna değiştiler de. Değiş haneden değişti galiba Haneden değişti Richard'ın soyundakiler değişmedi. Onun ha, soyu devam canım, ediyor. soyu devam ediyor. Onlar aynen Yuri Akul. Onlar ne oluyor ya? Eski emekli kral, emekli lord olarak, dük olarak devam ediyor falan. Eski kralın şeyi. Neyse. Ee, araştırmışlar araştırmışlar ancak 3. Rickert'ın DNA'sının babası York Dökü Rickert'la Rickert, e, Rickert akrabalarıyla uyuşmadı ortaya çıktı. Annesiyle uyuyor da babasıyla uymuyor. Hayda. hayda. hayda. hayda. Buyur Hadi buyur Taht buradan ya. Kaç yüzyıl sonra devam ediyor. Taht bak. oyunları başlasın. İlk öyle başlamış zaten. Yani şimdi bir DNA verdiler. 500 yıl önceki büyük büyük büyük büyük, büyük anneleri biraz şey mi çıktı? Meraklı mı çıktı? Yani şimdi kimsenin de ahını almayalım. Yani değil mi? Ölenin ardından konuşulur mu? Böyle konu olursa neden olmasın? Ee, i̇şte şu anda kraliyet haliyesi. Hayda buyur buradan çık çıkabilirsen işin içinden. zikirdin? babası kim idi? Temmuz. Yani Oktay kimdi sence? Cemşit miydi Oktar yoksa? hesaplara da aldı orada. Haziran, Haziran Temmuz. Temmuz dediğini duydum. Abi iki sene şeyde kalmış. Tahta kalmış. İyi. Richard the Third dediğimiz Richard the Third ee, tamam. İki sene tahta kalmış ee, Richard the en büyük şeyi e, Shakespeare'in Shakespeare bir e, oyununda Oyun olması aslında evet. Yoksa, ha, kadar... yoksa evet oyununu yaptılar İki sene bir şey yok Hatta galiba. Nasıl bazı filmlerin bilgisayar oyununu yapıyorlar O zaman bilgisayar olmadığından Shakespeare oyun yapıyor F Galiba filmi de oldu bunun sonra Tabii canım çok o. oldu Pacino'nun oynadığı o değil miydi? Herkes oynayacak mı olur? Aman ne olacak yazılmış şey oynamakta ne var Oktay? Kusura bakma. Şey Olan hazır gelsin. O, <gülüyor> ben oynarım. Ha yaz dersen orada bir dururum tabii. <gülüyor> Vallahi çocuklar işte böyle İngiliz ailesi ne yapacağız? Hayda bu 500 yıllık te nasıl temizleyeceğiz diye şimdi düşünüyorlar. Şimdi de Rickard'ın sülalesi düşünsün. Onu kendileri bilecek. Biz Rickard'ın sülalesinden geliyoruz. Hangi Rikard? Üçüncü Rikard sülalesi Peki diye nasıl, hava atmayı biliyorlardı. Nasıl üçüncü Rikard olduğundan şüphelenmişler? İşte, i̇şte onu bir Ona ya. Yani hiç akıllarında yokken bir tane bir şey buluyorlar. Ya galiba üçüncü Rikard'ta böyle şey varmış... Eee kepik Kemik yerilmesi değil. katırtırna gibi ilk kez onda gözükmüş. Böyle böyle açırı şey olup Pençe gibi oluyormuş. Ya o var. Ayak tırnaklarım. Bir de ben Ayak kimiyi mi bulmuş? Yok ya kompleli. kompili kompili Belki ha, ayakları çok daraklıydı. Belki bir şeydi. Onun bir kamburu Ha, yamuk bir Oradan bulunabilir mi acaba? Aynen. Oradan şey olur mu? Roketledikten sonra insanın belli olur mu? Hafif kambur oldu iskeletten. E herhalde Oktay Mınıştır niye veriyor musunuz? Ne olacak? Şey ya da gerçi acaba Shakespeare mi yaptı bunu böyle? Çünkü Shakespeare'de biliyorsunuz atom bombasından daha tehlikeli olan silah ne? Kalem. Kalem. <gülüyor> o Shakespeare ne yapmış olabilir? Kambur resmetmiş olabilir. O da bilemiyoruz ama bence o, bir şey vardır de oranı çok da karıştırmamak lazım. Kesin bir şey var abi de bize söylemiyorlar demek ki. O kendi hanedan kendi içinde eritmiş 500 sene sonra tekrar açıyorlar i̇şte o meseneği. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bak onu söylüyorum işte çocuklar size de tavsiye. Hiçbir şey gizli kalmaz. Üçüncü Rickert Excalibur'un parasını elden ödedim ha. demiş. Çünkü keser döner sap döner gün gelir hesap Richard döner. döner. Ha. Üçüncü Rickert'ın o zaman ismi değişir mi şimdi bu haberden sonra Fahir? Yok neye değişir? <gülüyor> Rickert olarak. Arkadaşlar yani o zaman kral kendi onu demek de biraz adamda yürek ister. Aslan yürekleri işaret yaparsa olur da. Doğru. Yürek. Yürek insan olarak zor bir işimiz. Yüreği elinle gösterdiğin için ikna oldu. O bana. zaman yürek. Richard yürek yemiş. Yüreğinizin götürdüğü yere git sen reklamı bazı, girmezsen biz şeye gideceğiz. Bazı şeylerde şimdi bu tarihte bazı e, insanların ölüm şekli hmm. işte ne olduğu falan filan tam belli değil ya. Ya da bazı sırlar var ya bir böyle neydi Tutankamon'la ilgili böyle evet. bir şey var. Bir bu Rickard the ile ilgili bir şey var anladığım kadarıyla. Hmm. Onu da bugün öğrendik. öğrendik. Senin Rickard the Third diye. Bir de Mona Lisa'nın ne kim olduğuna dair bir şey var. Ama bir de Kleopatra hangi koydan denize girdi? Çünkü her taraf Kleopatra koyu. Ama o yani, o şimdi, en büyük hayır, yani o da büyük sıkıntı Yani değil mi? Sen ya. bugüne kadar kaç tane yerden girdin? 8. E 8 tane yere, onlar de Demirci koyu. Kleopatra'ydı. 8 yerden ben denize girdim hayır. hayatım boyunca. Üçü <gülüyor> Kleopatra koyuydu. Teşekkür ederim. Şimdi o dönemde koylara isim de verilmiyor. Ne koyu olsun? Hop Kleopatra. Bir tane tatil geçirmiyordur ki Kleopatra. E, kaç e, yaşında doğru. kadın yani. Bugün zaten de şuradan gireyim diye. <gülüyor> Her şey dahilleri tercih ediyordu zaten Kleopatra e, zamanında. Yani. Gidiyorum demişti. veriyorum parasını. Kafam Ondan rahat ediyor ya kurumuş. Ama son senelerde hep Rus turistler gelmiş. Karpuzu böyle bütün alıyormuş. Onu ben size şimdi teneffüste anlatayım. <gülüyor> Oden sağlıklar. Buyursunlar efendim. Zorlu yaşmalarımız başlıyor. Pepper jam'den iki kişilik yemek kazanabilirsiniz. Şahane pizzaları hapur hupur yiyebilirsiniz. Bir taraftan da sevdiğinizin gözlerine bakabilirsiniz. Çünkü romantik de bir ortam oluyor. Sadece öyle hapur hupur yeme değil. Tabii ama önce kırın, karnını doyurmak lazım. Tabii. Yani aç açına aç adamdan korkarım ben çünkü. Yani. Çünkü aç adamın sevdiğini gözlerine bakışı da seni yerim gibi oluyor. Öbür türlü başka bir, bir ömür bakıyor. geçirmek istedim bakıyor. Tabii, tok, tok adamın bakışıyla aç adamın bakışı bir olur mu? Olmaz. Aç adamın bakışı ayrı, tok adamın bakışı ayrı. Ayrı. Evet. Çok güzel, ben şu anda ikna oldum. <gülüyor> i̇kna. İkna yöntemini kullanıyorsun. Çok güzel ikna oldum. Ege, biz dün senin biraz dedikodunu yaptık Fahir'le. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee... Öncelikle gurur duyarım. Öncelikle e, senin e, dedikodu derken tabi yani bu biliyorsun biz ar birbirimizin arkasından kötü konuşmayız. Kötü doğru. Konuşmayız, e, asla. iyi konuşuruz. E, o konuşmalardan biriydi ve senin ne olabilir Ege'nin sempatik özellikleri diye böyle bir pek çok... Benim listemi mi yaptınız? Senin listemi Artıları Artılarımı eksilerim. Artı, şöyle yaptık bir tane kağıt eksilerim, var dedim. Eksilerim mükemmeliyetçi olmam ve herkesi kendim gibi hmm. bilmem. Artıların tabii yani o kağıdı şimdi ortadan ikiye çizdik böyle bir tarafa ben artılar yazdım parantez içinde artı diye yazdım. Bir tarafa eksiler diye yazdım. Artı parantez değerler, eksi değerler. Eksi değerler, değerler Hı -hı. yazdım. Ve oraya sıralamayı yaptık Ege. Şimdi eksi değerlerde Eksilerden pek, bir şey yok. Yok, pek bir şey yok Ege. Eksilerde yok. Pek çok artının olmasına ben çalışıyorum. Benim bir insansın. Mükemmeliyetçiliğim eksi değerimdir ama. Bir de herkes ben kendim gibi kalem alabilir var. miyim Ege'ciğim? Oradan ben hem bir taraftan da listemizi güncellerken senin artılarını, eksilerini bir daha bir kez daha gözler önüne seririm. Bu da bir karne olsun. Şimdi senin galiba e, yüzüne söyleyemediğimiz için bazı konuları da programa taşıyarak şey yapmak istedik. Tabii çünkü programda konuşulduğu zaman ben üstüme alınma. <gülüyor> programda ve mesela sen güzel bir Türkçe'ye sahip olan bir insansın. Doğru mu? Mükemmel bir Kesin Türkçe. Kesin doğru. Ama bazı kelimelerde mesela ben Fahir'le de konuşurken dün onu ortaya koyduk. Bazı kelimelerde bazı hataların var. Küçük ama yani bunlar... Mesela dönderme gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu mesela e, artıhanende yazan. Çünkü bu hataların... Birer seni... sempatik soru. Bu hatalarımla usulü. ben oldum. Değil mi? Tabii. Hı, tabii Beni yani. ben yapan hatalar. Seni sen yap... Sen mesela klişe klişe demesen... <gülüyor> Valla benim... Mesela o sen olmazsın. Bu, Vurgularım da bir sağdan soldan eleştiriliyor. Hı. Ben bazı kelimelerde vurguyu yanlış tarafa koyuyormuşum. Ne demek o ya? Yalnız Hiç ben buldum. öyle bir şey görmedim sende. Hiç görmediniz mi? Yo. Yok. Ne var mesela? mesela benim kelebek dişim. Kelebek. Biraz ne içinde deyişim. kullan bakayım? Kelebek gördüm. Kelebek gördüm. Bir kelebek. Ortaya al kelimeyi Kelebi ortaya al çünkü vurgu. Pazardan işte kelebek almasıdır. aldım. Bir. Pazardan kelebek aldım. <gülüyor> Yo bir şey yok ya. yok gayet güzel. Kelebeğin keline vurgu yapıyormuşum ben. Sanki hmm. ebeği hiç önemsizmiş gibi. Kelebek. Kel -ebek. Kel ebekler... Kelebek. Senin de işin zor ya. Bizimler zor. Daha, bizden daha zor. Vallahi, e, Ondan sonra yıllar çıldırma. önce hayırı hayır diye düzeltilmiştim. Yarını yarın, yarını yarın yarın diye, diye düzeltilmiştim. Yavaş zıra... yavaş tabii birisi bana bağırarak söylediği zaman kafama giriyor. <gülüyor> i̇şte karşınızdakine bağırmak istediniz. Sen de şey yapıyorsundur. Ee, senin de karşına çıkıyordur bu tip şeyler. Benim İnsanlarla. karşımda biliyorsunuz benim yıllarca içime yara olan akabinde değerine akıbetinde diyen bir insana diye kendimi tutmuş <gülüyor> vardım. Bugün dinleyicilerimize onu soralım. Ne? Yanlış söylenen yanlış, yanlış söylenen, söylenen ya. mı? ve ya. bir sempati unsuru olan evet. e, kelimeler. Mesela benim klişem gibi. Klişe. Senin mesela Kliş, klişe. Senin, senin klişem var. Biz düz, düzgün söyle bakayım. Klişe. Bak, Cümle içerisinde ederim. mesela pazardan klişe aldım. <gülüyor> <gülüyor> Değiştireyim biraz ya. Cümleyi mi? Haha, <gülüyor> cümleyi de değiştirebilirsin. Çarşıdan klişe aldım. Bak, Bak ne mesela. güzel. Söylüyor o. Ama bir, bir sempat sempatizi gitti ya. Yani. Şöyle Yok. söyleyeyim. Çarşıdan klişe aldım. Bak ne kadar güzel. Minnoş seni. seni minnoş. <gülüyor> İnsana bir anda hakikaten... Bir tane yani oturduğunuz 4,5 saat... Ben siz aradım şu anda konuşuyoruz falan dediniz. Bir, bu <gülüyor> mi yazdınız? Yok kiliseyi... Sayfaya yazık ya. Bari küçük bir telefona falan yazsaydınız. Abi kağıdı da almış olunduk. Yapacak bir şey yok yani. Zaten ilk başta fire peçete yaz oturduğumuz yerdeki. <gülüyor> Temize Sonra geçelim diye. E, <gülüyor> artılar bir baktık. Bayağı oo, oo, uzadı. Koptu gidiyor. <gülüyor> uzadı. Yapacak Sonra... bir şey yok. Eksilerde de onlar zaten bir eksi özellik değil. Yani Yalnız artı... artıların benim kilişe gibi bir şeyse bayağı bir... Başka artım yok mu ya? Kilişe demişti. Yok kilişe O Sempati bombardımanı şeyi... Attık o ya. Ha bombardımanım. Yani, yani böyle bir sürü... Bombardımana süresi... meraklı diye yazsaydınız. Kağıt israfı da olmazdı. Yani gelenlere gülenlere teşekkürler. Yani sonuçta nedir ki? <gülüyor> <gülüyor> yani atlı deve mi? Ya buranın ışığı valla şunun kapası düştü var ya bir şey oldu. Eee... <gülüyor> tekrar çek ediyor. Bütün lambaları çek ediyor. Düşen yok devam eden. Düşen yok devam ediyorum ama buranın böyle bir atmosferi değişti. Çünkü ışık çok önemli çocuklar. Heh, Zeynep Hanım'dan geldi. Aklıma verenler. Hemen oracıkla. Oracık. Aklıma verenler ee, Dinleyicilerimizi sorduk. Yanlış bilinen kelimeler. Birilerinin yanlış kullandığı kelimeler. Ee, bir liste yapmış. Arabex. Arabex'te de bir sempatiklik var. Ne? Bunlar da var zaten. Mesela şarj. Şarj. Arkadaşlar şarjı olan var. Şarj çok ama... yoğun kullanılıyor. Evet şarj ama şey bence doğrusu oymuş gibi geliyor bir taraftan. Yani şarj deyince sanki böyle bir insan bir zorlama bir şey var ama şarj öyle değil ki. Aslında te... bir, bir seferde insanın çıkı çıkıveriyor. Telefonun şarjı olarak bence kullanılsın ama mesela o cihaza şarj, şarj, şarj deniz. Hı -hı. İşte yani... de... Şarj cihazıyla telefonumu şarj ettim. Cihaz demeye gerek yok. Şarj şarjla şarj, şarj. ha cihazın zevsi <gülüyor> sonuna ekleniyor gibi. Evet şarjla ne pardon şarjla şarj edilir. Bizim ee, müşterilerimizden bir yıl başında çok eğlenen adamla bir sohbet yapmıştık bir gün. He. Şey anlat bir, böyle oyalanmak için girmiş bir dükkanda telefonlara bakıyormuş. Satıcı şey demiş teknoloji dükkanında. Şarjı da çok iyi demiş. Normalde hiç şey yapmam da o gün de nedense şey dedim. Ya siz bunun satıcısısınız. En iyi sizin bilmeniz lazım. Bunu şarj diyorsunuz olmaz. Ne diyeceğim? Şarj. Ben ne dedim? Şarj. Ne diyeceğim? Şarj. E ben ne dedim? <gülüyor> Bu böyle bir galiba şarjda e, tınlama olarak insan şarj dediğini düşündüğünden mi oluyor? Ya yıllardır şimdi o adam onu şarj diye kullanmış. Sen onu bir böyle iki dakikalık konuşmada şey yapabilir misin? Diyemez. Tım. Onu sen bırakacaksın. Diyemem. Yüzüne söylediğin zaman da böyle oluyor. Yani onu sen döndüremezsin ki o adamın Belki şarjdan Belki de kulağı duymadı adamın. Yani o şarjla şarj arasındaki farkı kulak her kulak kabul etme. Benim çok yakınım birisi var. O da mesela ebeveyn yerine ebebeğin diye mesela şey Mesela Zeynep diyor. Hanım da söylemiş. Ebebeğin demiş. Ebebeğin de var o Zeynep Hanım'ın. Ebeveynimiz. Ebebeğin diyen adama sen onun doğrusu ebeveyn desen? Hı hı. Ben ne diyorum? Ebebey Doğrusu ne falan evet. diye aynı diyalog olur. Ben ebeveyn'i hiç duymamıştım ve bana şu anda daha mantıklı geliyor ebeveyn. Herki çok fazla ebeveyn diyen var ya. Ben artık ebeveyn diyeceğim. Çünkü orada ebeveyn hani sonuçta e, insanın annesini babasını ya da daha doğrusu bu hani karı kocayı çocukları olan bir şeyi temsil ediyor evet, ya. Tamam. ebe dediğimiz kız kadın tarafı, Anne. bey dediğimiz kısmı da Çok e, mantıklı e, ya. Erkek kısmını şey yapıyor. de yani. Ebeveynle ama <gülüyor> ebeveyn ebebey. Damla Hanım demiş ki e, banyodan çıkan kişiye ne deriz? Saatler olsun. olsun. Değil maalesef. Ama o sıhhatler olsun tabii de yani sıhhatler olsun. Banyodan çıkan adama da sıhhatler olsun dedi, dediği zaman. Ben şey bir anladım. daha banyoya öğrenmişim. girer adam. <gülüyor> Hakikaten kirlenmişiz hıfzı, hıfzı saha var ya. Evet. Orada sıhhat üstüne hıfzı hıfzı. Hıfsı saha. Ben seni duyuyorum ama <gülüyor> anlayamıyorum. Ya Hayır. ben onu şey de işte saat oradan hıfsı'nın <gülüyor> saha o da oradan saat işte bitti gitti. Ece Hanım demiş ki iki tane şey söylemiş listesine eklemiş şemsiye ve kadayıf. Kadayıf. Kadayıf diyen var mı ya? Var tabii canım. Ben düşünüyorum tekrar ebeveyn bana çok mantıklı geldi. Kadaif da daha... Şemşe evet komik. Şemşe şey. evet orada bir... Palyanço gibi Ama bir şey. Ama Ş'le S'yi de aynı potada eriteceğim başka kelime var mı? Yok tabii Şemsi canım. Paşa pasajı dışında. Oksijen. Oksijen. Veya... O ok... Hayır. Ş'le seyi aynı anda kullandı. Onu nerede kullanıyoruz ilk örnek mi? Şoset gibi mesela. <gülüyor> Şoset mi? Ya da şeson. <gülüyor> şeson. Şeson diye bir şey var mı? Şoset veya şeson Şeson diye. Şoset yine Fahim seni duyuyorum <gülüyor> ama anlayamıyorum. Ama onlar da olsa yani güzel işte onun gibi. Sen kafandan zaman... zor kelimeler uydurup sonra söylenemediği yani. için değiştiriyor musun? Hayır yani şem, şemşiye işte şeyle başladıysan şeyle yürü git. Gizem Hanım'ın listesi e, oksijen, riks ve maktap. Bu da bebeklerle konuşuyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak bu ne yavrum. Bir de bebeklerine matkak. Bey Rix demiş. Rix budur demiş. What Dex de diyen var mı hiç? Sizi Dex'e alalım. Ama o İngiliz şeyi. Kiprik yazanım söylemiş. Türkülerde bence hoşlukta yaratıyor. Kiprik mi? Hı -hı. Tabii. Kipriklerin o kok ok ok olmuş. Kipriye göre daha kolay e, söylerin ve daha sempatiktir. Söylerin <gülüyor> <Anlamını> kullanmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> yazanım. <gülüyor> <gülüyor> Yazıda da öyle bir şey telefonumuz var. Telefonumuz da 210 30 30 bu aralar sevgili. Fazlıdan geleceğinizdi bir Yok. daha. Bir 30 fazla 210 fazla 30 30 Fazlı şey içerken fazla, fazla, fazla. fazla Tanıca, numara zaten şey oluyor ya. Sen o şeyi hatırlasa eskiden güzel bir şeyimiz vardı. Ee, telefonumuz 210 30 30 Radyo otu sizin dostunuz diye oradan bir bütün oradan bir o, o. sloganı vardı yani. Mrs. Erbaş Ezgi Han demiş ki otobüse otobüs ötebis dendiğini duydum demiş. Ama genelde otobüs denir değil mi? Otbus denir, evet. Müşkül yerine müşkül. Veya meşgul. Mesela telefonun müşküle düştü. Hmm, Buna ne diyeceksiniz? Sonra, ahçı. Ah, ah, ahçı değil aşçı. Aşçı. Aş. Ondan sonra. Bak bu çok yaygın ya. Mina Hanım hatırlatmış. Üç kelime söylemiş ama ben. Laylon. Özellikle torbada. E laylon torba. E tabi mesela marketten laylon torba aldım. Ne oldu Ege Bey sizde böyle bir telaşa kapıldınız. Ee, hemen içeride şeyleri kontrol etmek üzere ne derler o santral birimini kontrol etmek üzere stüdyodan ayrıldı şu an. Laylon. Anda. Laylon torba. Laylon diye bir şey yok mu? var onun işte e, naylon tamam var da naylon var var kalite kalite ya onun Hı -hı. ince kalitesiz dandik olanına laylon deniyor altları hemen böyle delinen falan filan yani var onlar naylon mu? onlar naylon ama mesela daha para vererek aldığın naylon torbalar var bazı marketlere gidiyorsun hmm. e, büyük şey gross marketler geri dönüşümlü olup olmamasından bağımsız yani. bağımsız dandik olursa naylon iyi kalite olursa naylon Nylon. Nylon birkaç defa geri dönüşüme girince naylona dönüşüyor zaten Yani dandikleşiyor. koruyamıyor bazı marketlerde ikisini iç içe koyuyorlar ya, onlar o zaman laylon. Onlar laylon tabi. Veya muşamba ile muşambra arasında hı hı. da. Kalın olan, kalın olan muşambra. Ha, i̇nce <gülüyor> olan muşamba mı? İnce kaliteli, naif böyle hani şey gibi ama aba gibi böyle kalın böyle katur kutur bir şey olunca o muşambra. Hı. Ya evet. bazıları yanlış kullanılıyor gibi söyleniyor ama değil. Yani hepsinin bir anlamı var. Bahar hocamız demiş ki ultrasyon. Ultrasyon. Ultrasyon i̇şte, ultrason, işte. ultrason yerine. Ha. Ultrasyona girdim mesela. Dün Bizim ben... doktorumuz ultrasound diyordu. Hatice doğrusu da o zaten yani sesle bakılıyor ya. Ultrason Ses halkası gönderiliyor ya. Şey. Hanımefendi hattımızda bekletme yani hanımefendi. Alo bir hanımefendi var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Buyurun Yasemin Hanım dinliyoruz dertlerinizi. <gülüyor> ya benim kendim böyle bilinçli olarak yanlış kullandığım bir kelime var. Seviyorum onu öyle söylemeyi. Hangisi? Ee, sadet yerine... Saadet diyorum hani böyle direkt gibi. sadete gelelim diye. Yani Saadete gelelim mi? Ha. Sa -a -a -a -a. -a -a -a. Aslında sadete gelmekten daha güzel bir şey değil mi ya? Saadete, mutluluğa aynen gelmek. Aynen işte. Aynen onu düşünüyorum. Hoşuma gidiyor öyle söylemek. Bile bile hep sadete gelelim diyorum. Sadet sadet e. D ile bitiyor değil mi en sonunda Yasemin Tabii. Hanım? Sadet... Ben onu T ile bitiriyorum. Tamam yani. yok. Siz onu saadet <gülüyor> olarak. Özgün. Siz onu bir A bir de T koyarak bambaşka Aha. çok güzel bir noktaya getiriyorsunuz. Bugüne kadar hiç düzelten oldu mu sizi öyle konuşurken? yok. Yeah, yeah, yeah, yeah. <gülüyor> Düzeltecek adamın da alnını karıştırırım diyor zaten Yasemin. Çok teşekkürler efendim. Ben, ben Ay, bi, bi, bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Biz e, bu oturduğumuz evi kiralarken e, işte bir tane emlakçı e, evi bize bulmuştu. Evet. Emlakçı e, ebeveyn banyosuna ebeleyen banyosu deyip duruyordu. <gülüyor> Bence daha <güzeldi. gülüyor> Ebeviyen Ama... banyosu içinde lavabo olan banyo herhalde. Kaliteli lavabo. Yat, yatak odasının içindeki. Ee, ebeviyen banyosu, ebeviyen banyosu. Biz böyle eşimle kendimizi zor tutuyoruz. evde de bayağı tutmak istiyoruz. adam da bozmak istemedik. Böyle emekli asker bir Türkiye'de. <gülüyor> Bir de sonra hep adam günde kaç bin defa ebeybiyen banyo. <gülüyor> <kesinlikle. gülüyor> Sadette gideceğiz. Verdikte kurtulduk normal şartlarda dönükten. O evde oturuyorsunuz değil mi? Ebeybiyen banyoyla evde oturuyorsunuz. Banyolu, kesinlikle. Aman ne güzel. Hayırlısı olsun. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Hanım, İyi yayınlar Sağ olun ya. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben bir kelimeden e, emin olamadığımda ben onu kullanmamaya çalışıyorum genelde such as Hangisi? Yani bilmediğim kelimelerden uzak duruyorum İmkina şey olarak. ediyorsun. O evet. yüzden mesela çok saçma kelime söylediğimi zannetmiyorum. Bir şeyse tereddüt varsa mesela ben telefonda da pil diyorum şey yerine. Şarj ve şarj yerine. E, riske girmiyorsun Hı. yani. Riske İlik girmiyorsun. Ha, pilim olarak. azaldı. Pilimi e, ne yapmak istiyorum? Doldurmak mı ha, istiyorum adım, diyorsun. Pil bitti bu telefonu takmak lazım diyorum. Neye takmak dediklerini? E, <gülüyor> diyorum mesela. Ben de mesela pil kodu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telefon pil kodunuzu alabilir miyim? Ne kodu mu? Böylece hem şarj dememiş oluyorum hem pin. Günaydın evet. efendim. <gülüyor> Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? Kumru ben. Kumru Hanım buyurun dinliyoruz dertlerinizi. Dertlerimiz bizim şey e, alüminyum alüminyon deniyor genelde piyasadaki adı alüminyon. Mesela hı hı. alüminyon kap aldım. Çarşıdan alüminyon kap aldım. Evet. <gülüyor> alüminyon boyama yaptıracağız buraya gibi mesela. Mesela bir başka cümle. Evet. Alüminyon boyamaları çok güzelmiş. Vallahi. Sen bir <gülüyor> <daha> <gülüyor> başka <gülüyor> cümle daha patlatın. <gülüyor> bir tane de da alüminyonlu cümle, <gülüyor> cümle <gülüyor> alabilir miyiz? <gülüyor> Alüminyol doğramaları için ölçü almaya ne zaman gelelim? Yalnız alüminyol. Ya. Bu sefer de şapkası değişti Kumru Hanım'ı fark ettiniz mi bilmiyorum. Ney değişti? Şapkanız değişti efendim. Hep yaptırandınız. En sonucu yapan kişi oldunuz. <gülüyor> Soruyorsunuz çünkü ne zaman gelelim? Başka ne var? Ümrün <gülüyor> mühendis var. Mühendis. mühendis. mühendis. Evet. Siz mühendis misiniz bu arada Kumru Hanım? Yok ben mimarım ama o şöyle oluyor. Mesela kadın ya da erkek fark etmez. Birim mühendisse mühendis bey oluyor. Mühendis Bey. Evet Mühendis Bey mesela işte atıyorum Ayşe Hanım gelmiş o gün bir şey yapmış sahada. Mühendis Bey geldi. Kim geldi falan mühendis Bey kim falan derse. Ayşe Hanım oldu ortaya çıkıyor. Ha, sahalı halı cümle kurdu ya. vallahi Kumru Hanım. Valla siz örneklerle anlatmayı öğrendiniz demek ki. <gülüyor> İş dünya <değil>, aslında. Peki <gülüyor> çok sağ olun efendim. Çok Görüş teşekkürler. İyi günler. Sağ olun hoşçakalın Kumru Hanım. İbrahim Bey demiş ki sarımsak sarımsak. Valla <gülüyor> o. Mine Hanım hakem ve fakir. Örneğin o beni ben fakir gördü. Hakeme gittim ben de. Evet hakem biraz şey de fakir iyice durumu olmayan adama fakir denir. <gülüyor> Gizem Hanım gardolap. Gardolab. Ha, gardolabı. Gardolap da bence çok mantıklı. Gardrop. O veya... da söylemesi zor ya. Ama şey diye geçiyor işte evlerde. Gardolabı. Gar Gard dolabında. Ya o daha mantıklı. Gar evet, dolabında. Türkçeleşmiş şeyi yani. Gar nedir Fransızca'da? Gar. Gar bu. Küçük. Küçük dolap anlamında. Ben anlamını... gardırop diye, wardrobe diye mesela İngilizcesi. O y başına senin, nereden wardrobe... geldi? Onu da bilmiyorum. Fransızca'dan ya. gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Soru olmayabilir. Bu Fahir'in sorduğu Ben ki... soru olmayabilir. Tavır gibi sorduğu gibi. gibi <gülüyor> Ben mi? mesela bir rahatsız olduğum şey, da günlük hayatta değil de, şeyde kullan umarsızı umursamaz anlamında kullanılması bana şey geliyor umarsızca. Hmm. Bir de çok havalı olduğunu düşünüyorlar. Hıh. Hmm. Umarsızlık aldık falan diye. Yani şey aslında o çaresiz anlamında. En güzeli de Bülent Ortaçgil'in şarkısında var. Umarsız ve umursamaz günler diye. Fransızcadan geliyormuş. Evet. Gard robe. Gard robe. Yani gard dediğimiz elbise muhafaza edici. Elbise hmm. muhafaza edici anlamında kullandınız. Teşekkürler Oktay Bey. Yanar Dağlar'dan sonra gardırobu Benim Bu bir tane çok bir yakının birisi var. O da şeyi kullanıyor. Hünharca. Ne? <gülüyor> Hünhar. Hay o kimdi? Ben de şey yapmıştım ya oldu. Ya demek burada bir ortak tanıdığımız mı? Daha, ortak tabii tanıdığımız. ki ortak tanıdığımız evet, tamam. hayret bir şey tamam, yani. Tamam. Zal, sanıyorsun Zalim bir hünkarın şeyi kullanım ee, biçimi gibi. Evet. O zalim bir iş. Üçüncü için. Richard. Her şeyi hünharca kullanırdı. Labali yok. Şu demiş ki en iğrenci var demiş, Palyanço Paliançoda ama bence Palianço. Şimdi çocuklarda bir palyaço korkusu var ya. Korkunç palyaçolar. Palyaço zaten başlı başına korkunç Ama bir şey. Ama palyaço kimse korkmaz. <gülüyor> palyanço. Aslında palyaço biraz şey diye girdi. Ee, hatırlarsanız... <gülüyor> neydi gazman mı Şeydi, <gülüyor> e, ha, şey o zaman ya. mı girdi o zaman iyice bir belki oturdu. o zaman da önceden de kullanıyordur onu kullanmış şey duruyor. diye vardı ya, ne diyorsun lensen sibop ve palyanço ne dedin sen bana diye palyanço diye aylak bilgin demiş ki kayınvalidem motor yerine motor derdi ama doğrusu oymuş galiba motor motor tabii bir o bir ö şart Evet şey, çünkü o'yu ve ö'yü aynı şeyde kullandığın başka bir kelime yok motor motor hedin de o oğlarından bir tanesinin tepesinde var motor head mesela eskiler öyle der. Benim alanım öyle derdi. Birer motor head dinleyelim mi? <gülüyor> Tabi. Bir de fitbol var. <gülüyor> tek ayakla oynanan denesi. Evet ona fitbol. <gülüyor> e zaten normal dedi. Tek ayakla oynanmıyor mu fitbol? Yani Yok tek oyn ayakla oynanan futbol, çift ayak fitbol. Anadolu sesi, Anadolu sesi mezunu olmanın koydu. farkı işte burada. Doğru evet. söylüyorsun. Ben de orada tek diye düşünüyordum bir anda. Kenan Biz de... şimdi reklama girmezsek diyor cevap... arka arkaya sırf reklam çalacak. O zaman... 35 bin sene boyunca. Şimdi reklama girersek sonra tekrar konuşabileceğiz mi? Şimdi reklama girersek reklam, reklam... arasında reklam arası vereceğiz. Çok ve şöyle bir bakıyorum. Kalasların uzunluğu hakkında hiçbir fikir edinemeyeceğiz. O zaman gir reklam Modern Sabahlar Modern Sabahlar Alın komşular yetişin ha dostlar 9.48 oldu saatimiz Pepper Jam'den pizzaları Yemekleri kim kazanacak onu öğrenmeye çalışıyoruz Cevaplara bakıyoruz Oktay Bey buyursunlar Vallahi çok cevap var hemen hızlı hızlı bakalım mı Buyurun Mesela e, Mert Bey demiş ki muhatap yerine muhattap kullanılması demiş Ama burada neden hiç anlamıyorum diye yazmış Ama bu galiba sinirle söylenmiş bir şey Sen onunla neden muhattap alıyorsun Seni muhattap almıyorum Gibi gibi. Evet. Ondan sonra e, bir dinleyicimiz yapmış. yarın ve yarına açıklama getirmiş. Hmm. O güzel. Ege, Neymiş? E, hemen onu bulayım. Heh. Yanlış değil bence. Şöyle demiş mesela yarın yaparım dersen, yarın erkenden yaparım. Yarın yaparım dersen yarın hayırlısı saatlerim. bir ara <gülüyor> hal <deriz demiş. gülüyor> evet. Öğleden sonra yani yarınlarımızdan bahsediyoruz yarın dediğimiz. Evet RFG'ye göndermiş Tamam çok oldu. güzel. Ben de ona göre o ayrıma dikkat ederek konuşurum. Depresyon diyen var. Ama Çok fazla şiddetli bizim... evet. depresyondur. Çağımızın ve fazla Tabii. depresyon. Hafif Pas bir depresyon geçirdim. Yıllardır depresyondayım. Yani... Yine Seda Hanım aynı depresyona şey eklemiş. Tramva. Tramva. Tramva. Tramva. E, doğru. Ya, bu Bunun artık sonu... yaşanmıyor da eskiden tramvaydan düşenlerin yaşadığı şeydi o. Yani işte travma dedikleri şey hani. Truks kazası geçirdim. Travma yaşıyorum. Ama tramvaydan düştüm. Tramva yaşıyorum. yaşıyorum. Sadece şu tramvay bir şey mi yani? E, tabii tabii. Doğru. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım aynı sohbet içinde pin koduna Bingodi. <gülüyor> <gülüyor> Binbaşıya pinbaşı diyen akrabalarım var demiş. Karadenizliymiş. Evet Bingodi'ni Kar girdin, Karadeniz... pinbaşı geldi. <gülüyor> Karadenizli diye de yazmış doğru diyor. Bence Bingodi çok güzelmiş ya. <gülüyor> bingodi. Vallahi çok sempatikmiş ya. Telefonunuzun Bingodi. <gülüyor> Ayşegül Hanım, mahrem yerine namahrem denmesi. Mahrem ayıp namahrem ise ayıp olmayan ayıp değil de ha, halel <gülüyor> halal olmayan gibi ee, o yanlış kullanımı söylemiş ondan sonra aydın bey hoparlör yerine apollör apollodur onun doğrusu <gülüyor> aslında oktay apollolları açar mısın C Erhan kurun. bey de kullanmış apollonun sesini kısmak çavuşum apollolları kurayım mı benim de askerde öğrendim. Senin de hafta. bütün hoparlör hikayenin bir radyocu olarak askerlikte <gülüyor> hikaye? Radyodakilerin hepsi hoparlör diyor. Ne kadar sıkıcı. Ama Apollo öyle mi ya? Ondan sonra e, kılıç kılınç demiş Vanguard. <gülüyor> Ama şimdi orada bir garip durum var. Bir dolu kişinin soyadı da kılınç. Arslanlar var. Ama o soyadı yani soyadı olsun adam, da yani şimdi sen adama sizin soyadınız yanlış diyemezsin ki kılıç mı diyeceğiz kılınç mı diyeceğiz ama kılınç diyen var kılınç arslan oh, doğru ondan sonra Onur Bey ne demiş madenlerde kullanılan püskürtme beton İngilizcesi shotcrete kullanım mı şaftirik aa öyle mi daha güzeli yok demiş şeftirik de var şeftali ve eriğin karışımı de var Arabanın ak akisleri. Ben bunun şeye bağlanacağını düşünmüştüm ya bir an. Şosete. Ama öyle bir şey. Bak şoset diye bir şey var değil mi? Şoset. Şoseti ben senden geçen, geçen, geçen, hafta, geçen haftalarda bir öğrendiğimiz kelimeydi şoset. Bağır program demiş. Program. Apartman. Akrağıl Bağlar. Ve pek Pekkan. Ya o yumuşak geyi çok kullanamıyoruz ya. Evet, onun bir... bir hakkını öküm, verelim. Hakkını verelim bir yerlerde. Yerler. Hep de yanlış Yani olur. tam da yerinde vermesek de olur. Ne olacak? Bodrum'u... Bodrum. Mısırı da Mısır diye vurgulamak <gülüyor> diye yazmış. Yani mesela biraz patlamış Mısır alabilir miyiz? <gülüyor> ne alabilir miyiz? Patlamış Mısır. Ondan sonra Gökhan Bey ne demiş? Aferin ve misafir. Ee, bir bazıları da demiş bana Gökhan der demiş e, Gökhan ama Gökhanların gel... en büyük sıkıntısı. E, adnanların da en büyük sıkıntısı. Babası var ama... babası ismini doğru söyleyemiyordu bizim radyodan bir arkadaşımızın. O da sinirli. Madem söyleyemeyeceksin, niye, niye koydun, koydun o ismi? İrem Hanım aynı zamanda arkadaşım Albert içinde Alper derdi annem demiş. <gülüyor> aynı zamanda dedi. Işte yani... Bir önceki tweet'ini görmedik herhalde. Ha, Apollore, Apollore, Apollo diyormuş. Ondan sonra ha, Ekrem Bey bak helikopter, helikopter. Helikopter. Ali doğrusu. Yani yanlışın doğrusu aligopter olacak. O bir incelemesi gerekiyor aslında. Çok da. Kimle görüşüyorsunuz beyefendi? Bora Baysal Bora Bey. hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Hangi kelimelerde be. sıkıntı var Bora Bey? dinliyoruz Benim baya bir zaman önce yakaldığım bir kelime var. Demirlere yapışır. Mıkna tıstır ya. Hı hı. Evet. Mıkna kız. İkisine aynı geldi bize. Mık. Bir daha söyleyin. Mıkna kız. Ha, T evet. yerine K geliyor. Mıknakıs. Doğru. Mıknakıs. Veya ha. miknatıs diye de geçer o biraz daha zarif söylenmesi. de geçer. İstanbul Türkçesinde miknatıs diye de geçer. Mıknakıs diye ekledik listemize. Çok teşekkürler Bora Bey. Görüşmek ben üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar. Çok güzel. teşekkür ederim. olun efendim. Nakıs es, eski dilde e, Osmanlıca'da e, e, eksi anlamı taşıdığı için. Yani tabii ki mıknatısın da artı bize. ve eksi kutukları. Mık nedir? Artı kutup. Mık nedir? Hayır, nakıs eksi artı ile eksi yine. Ha, eksiyle, mıkla nakısın. Mıkla tamam. Mutlak nakıs, mıknakıs. Mıknakıs. Mıknakıs. mıknakıs. mıknakıs. Doğrusu o yani o zaman. Bir şey anlatmadı ama <gülüyor> mıknakıs olabilir diyorsun olabilir, yani. Olabilir tabii ki olabilir. Olur. Aslında gereksiz ağları uzatarak dilimizi çok zenginleştirme şansımız var. E tabii gereksiz ağ. Mesela benim mıknakıs. adım benim adımı oku. Fahir gibi. Yani fahir normal. Fahir mesela. Aa uzatmayı kaldırdın. Ne oldu? Fahir. Fahir. Fahir, fahir Bey zayıf bir adam gibi canlandı. Ama Fahir, Fahir Bey deyince, nasıl oturaklı bir beyefendi. Bir adam. Yani. Ufuk Bey ne demiş? Dahi ve dahi ayrı e, anlamındaki şeylerdir. demiş. Hı -hı. E, ben dahi yanlış kullanırım bazen demiş. Doğru söyledin değil mi? Ben dahi yanlış kullanırım. Dahi olmama rağmen. Gibi. Dahi Kesinlikle. olmama rağmen ben dahi yanlış kullanırım. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz beyefendi? Gökhan Ankara'dan Kim efendim isminiz? Gökhan, Gökhan, Gökhan Bey. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. demesiz. Bağlaç söyleyeyim bir arkadaşımın sıkça kullandığı. Öyleyse ve o zamanı birleştirip o zamansa. O zamansa. Ha. O zamansa. Doğru mu peki bu yoksa sizce size göre yoksa kullanımı uygun mudur? Ben de doğru değil ama biz de sıkça kullanıyoruz ve çok eğleniyoruz bunu söyleyerek. Bir söylerken. cümle içinde kullanır mısınız o zamansa'yı? Yani Siz sıkça bir... kullanıyoruz dediniz diye yoksa ben sizi sıkıştırmaya <gülüyor> çalışmıyorum şimdi ben de mahcup oldum Vallah'i 5'te gelin. O beşte gidiyorum. O zamansa ben gidiyorum. Ha. Hmm. <gülüyor> o zaman bu zamansa anlamında yani. Gitmem gereken an geldiyse evet. gidiyorum. Öyleyse, öyleyse ben gidiyorum. Yani. o zamansa ben gidiyorum. O zamansa ben gidiyorum. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. gibicesine gibi ya. Ne kadar? Gibicesine evet. Aynı aynı ile aynı kullanımı. Bir de o zaman da şey var. O zaman dediğiniz zaman şu andaki zaman olmuyor ya. O zaman söylediğin zaman galiba gerçekleşmedi içinde bulunduğun an. zamanı anlatamışım. Şey. O zaman dediğin o gerçekleşmemiş bir an. Öyle bir durum varsa o hal içerisindeki zaman diliminde ben gider anlamında ben şey Hayır, diye. Benim bir zaman gelecek ben gideceğim demek ve o zamansa şu andaki zaman o zamansa ben gidiyorum demek. <gülüyor> daha Teşekkür ederim vallahi. Daha kısa vallahi kısa Ege. ifadesi bu yani. Ne kadar güzel oldu ya vallahi Çünkü ne kadar. Çünkü o zaman ben gidiyorum da tavır var. O zaman ben gidiyorum. Ama o zamansa ben ne gidiyorum. zaman diye sorar karşılık sana şu anda öyle demedin o zaman dedin diye tartışma Ama o zaman yapıştırsan. Uzar gider hiç. Gizem Hanım ne demiş? Geri iade etmek diye bir şey yok mesela demiş. Lütfen demiş ona dikkat Olur edin. Olur mu demiş. ya geri iade etmek dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Ayakkabı aldın. Ne Ge yapıyorsun? Gerisin geriye iade e ettim mesela. Evet, <gülüyor> evet, tabii, gerisin doğru. geriye iade ettim. Aynen. Daha yani, şiddetli bir şekilde iade etmek geri, geri iade. Geri, geri iade değil de ben mesela sırtını dönerek hı. iade ediyorsun. Hı, hı, geri, geri, geri. Mesela kasada biri var. Ayakkabı hı. almışsın. Bir hafta sonra gittin. Suratına bakmak diyorsun, istiyorsun. Ben bunu vermek istiyorum ama adam arkanda ne yapıyorsun? Geri omuzun, ya üstünden, omuzun üstünden ayakkabıyı uzatıyorsun. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? İrem Hanım. Merhaba. İrem Çok Hanım. Anladım. Bağlamadım. Bağlanmak da istedim. İyi yaptınız. Onu anladık şey, zaten yapıyordum. İrem Hanım. Hoş geldiniz evet. İrem Hanım. Buyurun. <gülüyor> Hoş bulduk. Şimdi direkt var ya hani <gülüyor> bu mesela ben arıyorsunuz diyelim beni. Neredesiniz İrem Hanım? Ben de diyorum ki direkt geliyorum. Direkt, direkt geliyorum yazanlar var ya işte en sevmediğim insan tipi. Çünkü direktle mi geliyor? Hani neyle geldiği belli değil, o yüzden diyorum. Bir şeyle geldiğinin belli yani, olması lazım bir cümle diyorsunuz. Direkt gel, evet direkt ya direkt geliyorum demez. Ya lazım. da direkt maj demesi evet, lazım. Evet. Niye onları... uğramadan geliyorum demez. E, direkt lazım. maj, onun doğrusu Türkçe'mizi herkes yazarken direkt yazarken t evet. konulmasını mı söylüyorsunuz yani siz? Ya zaten Yazan. yabancı kökenli bir kelime de t konulması. Olunsa... Hangi hangi şeyden geliyor direkt? Acaba hangi? Acaba <gülüyor> hangi hangi? <gülüyor> evet acaba hangi o yüzden ama koysalar iyi olur peki Derin efendim peki sondaki o ihmal etmeyim diye aldık listemize sağ olun efendim. Ege, peki senin söylediğin direkt majda ne var mı j ile j'den önce direkt manj mı yoksa Di direkt maj mı direkt maj Hayır ben tamam t olduğunu anladım direkt direkt <gülüyor> manj manj mı manj, manj mı manj ne ya direkt maj direkt maj mesela ne yok değil mi yok yok, yok. degaj man gibi degaj man onu <gülüyor> doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> degajman Direkt maç degajman Degajman <gülüyor> Kim aç Buyurun efendim ee, ne buyuralım bitti gitti ee, Gelmezden önce diyenler var demiş Gizem Hanım Gelmezden önce K Hı -hı. Kı Sen gelmez oldun sen gelmez oldun nasıl yapayım oğlum Yımırta ama önemlidir yımırta Küç Küçük böyle şey çift sarılıya yımırta demiş Erhan Bey söylemiş. Ondan sonra dedi ya. Aslında doğrusu galiba tavuk yımırlıyor. <gülüyor> Yımırladığı şey yumurta oluyor, tamam. <gülüyor> ay Datça Yasemin Hanım söylemiş. Ee, bir komşumuz söylerdi küfür küfür esiyor. <gülüyor> Ama doğru küfür küfür eser ya. <gülüyor> Datça eser çünkü. On, çünkü evet. 12 ay küfür Oo, küfür. küfür, şey küfür, küfür. <gülüyor> Ondan sonra çizgili kertenkele de dim direkt demiş. Dim direkt. Dim nasıl bir tanımlamadır? Direct motion şeyi. Mojde ya amaç diye öğrendik. Yani yabancı dilde direkmiş. Dim dik var mı? Dim direkt. Yani bir yere uğramadan mı yoksa sağ sola dönmeden mi bununla? Ya anlamında? dim direkt, iki nokta arasındaki en kısa mesafeye matematikte dim dik de denir. Dim en direk serbest vuruşu olduğuna inanıyorsun mu, dim dik serbest vuruş olduğuna niye inanmıyorsun? Şey. <gülüyor> hakem Sayın hakem bey nasıl vuracağız? Dim dik vuracaksın <gülüyor> <buradan. gülüyor> Maç içinde. Çok teşekkür ediyoruz. Son dakikalarımız Oktay Ama bana Oktay da Bey. mesela en direk serbest vuruş da şey geliyor yani. En yani direk serbest yani vuruş. Yani en direk, en doğrusal, en şey direk vur Tabii anlamında doğru. gibi geliyor. Zaten direk geldim de, de öyle. Yani doğrudan geldim. Direk bizim için Nasıl hangi yoldan geldin? En direk yoldan geldim. Yani ben şimdi en direk yoldan gelmeyince bazıları şey diyebilir. Efendim farklı yollara mı? Hayır en direk yoldan geldim. Ben anlamadım. Ece Hanım bir şey demiş. Töremen kullanılır demiş Torama. Kısaca tör olarak kullanıyoruz genelde biz size. Mesela Termina tör. O da iri yarı, tosun parçası aslan parçası ya. Termina Aa, tör. Doğru. Oradan Termina. Hı hı. Torama'nın kısaltılması. Termina tör. burana diye eserci de vardır mesela Termina törün. Ateş attın müziği. Ee, tın tın tın. Berkay Bey de şey müziği. Termina törün müziği. Berkay de Berkay oh Bey de şey demiş. Bedin eğitimi tın tın dersine aşortmansız gelmeyin. Aşofman. Aşortman. <gülüyor> Tweet'i sadece bu cümle içerisinde. <gülüyor> Aşortman mı eşofman mı? Doğrusu mu? Eshortman mı? E üç tane şey dedim. E shop değil mi ya? E shop. ne ya? Alman kökenli misiniz Oktay? Oktaymazal. E sot vardı biz burada. Ah, atın. Eshortman. Das ist einen oldu mu? Şitar kartende bize ilk bunu öğrettiler. Eshortman ya. Doğrusu Eshortman değil mi? Eshortman. E short man kısaltılmış. <gülüyor> Espirsi var Çünkü yani. Ne yapıyor bu adam? Eee sporla, derlerdi, boyun sporla boy uzatmak için. Sporla boy uzatmak için. Onun giydiği kıyafeti de zaman içerisinde eşort short O çok kelime varmış çok ya. Kelime çok var. çok kelime var evet. Dilimiz can çekişiyor. Restoran. Mesela restoran mı diyorsunuz günlük şeyde? Restor. Hayatta? Yoksa Yok ben restorantı kullanıyorum mesela. Ben restorasyon kullanıyorum. <gülüyor> o konuda değil var. Yani bize yemeğe gideceksiniz <gülüyor> o konuda. Birer restorasyona gidelim mi? Birer şık bir lokantaya gitmek Ben lokantayı kullandım hakikaten <gülüyor> Ne kadar gibi bak bu. Mesela menü ve münü, Doğrusu menüdür e, Menüdür de iğrenç bir kelime değil mi menü Ben <gülüyor> menü yerinde bazı başka bir şey yazan yer şey yaptım da Sabah sabah kimseyi bir rahatsız etmek istemedim Ne yiyeceğiz biz diye <gülüyor> yani. Menüyü alalım. Ayy, menü de menü. Masadaki diğer kişi yok yok almıyorum Çay getir bize diye. Onu çok güzel ama içimiz kalktı yemek yemiyoruz. Ama menü ne kadar güzel. Ne kadar naif ne kadar zarif. Menü alabilir miyiz? E hadi verelim sadece onu geç. Allah Allah Ben karışmıyorum. Ben hiçbir şey benim sen, önümdeki şey kağıtta hiçbir şey yazmıyor Sen karışmıyorsan ben hiç karışmıyorum. Benim önümdeki kağıtta Apollo yazıyor ve Eşof yazıyor sadece. <gülüyor> ben de dinleyicimizin ismini aldım dört tane çiçeğim var. Bir tane gözlükte adam resmim var. Ay sen Onlar fix zaten. Sen sen sen şey, öğrenci gibi toplantıda sıkılan adam gibi çiçek mi çizdin öndeki kağıda? Çiçek çizdim. Genç kız gibi denir. Ama ne çizecek? şey Mendur mendubur adamlar çizeceğini güzel çiçek çizsin. Evet bence de. Evet bence de diyoruz. Telefona mı veriyoruz? Hepsini Bilmiyorum. karıştırdık. Hepsini, hepsini karıştırdık. Hepsini, Bir tanesini çekeceğiz. Fışıda, şimdi, fışıda fışıda aletin, fışıda fışıda fışıda Şeyine fışıda. bakalım lütfen. E, bingo cizine gir. Tamam bingo diye girdim. Girdim ben. abi. 1 2 3 4. Onu <gülüyor> değiştirelim aslında. Gerçi kim girecek değil mi? Hiç. Tabii ki yani Şey yok. Zaten biz de ilk defa giriyoruz bingo diye. Tamam. Tamam diye girdin. Ben çekeyim. Seçmek istiyor musunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Evet mi diyeceğim? Yes, Hayır, diyeceğim. yes. yes, yes. Mi, no mu var orada? Yok Türkçesi. Türkçe, Türkçe işaret. Maybe edeyim, diye bir şey var mı? Maybe Maybe o var da ekranın üst tarafında o Onu maybe yap Maybe, maybe, mi yap? Yap. maybe yap Maybe baby diye geçer maybe zaten yapı. Maybe yap Bir daha bingo digir Bingo digir Maybe bir, iki, üç, dört. bingo digir çıktı 1 2 3 4 Ne bingo digi 1 2 3 4 yapıyorsun ya Böyle yapmış abi radyo Ben hiç şey yapmadım Tamam Radyo hiç olmazsa şey yapsın bari telefon numarasını 331 yapsaydı <gülüyor> Seçmek istiyor musunuz diyorum. Evet var hayır var. Hangisine basayım? Maybe var mı? Maybe sağ üstte Baştan var. Tamam ona maybe yapacaksın. E, yaptım demene hiçbir şey olmadı. Maybe. Yine bingo diye istiyorum. <gülüyor> ne kadar uzadı ya. Bir, iki, üç, dört. Çok derim. Ya maybe'yi girmiyor. Evet mi? desin ya. Evet desin ya. Seçmek istiyor musunuz diyorum. Evet dedi hayır dedi. Yine maybe sağ üst <gülüyor> Evet de evet. de. Tamam evet de, de ya. Bir daha evet. girelim maybe. Nalet gelsin <gülüyor> evet de. Tamam nalet gelsin. Evet mi diyeyim? Evet. evet bakalım ne oldu? O zaman seçin diyor. <gülüyor> seçiyoruz o zaman. Tamam. tamam. Fışıta, fışıta, Çevir fışıta, diye fışıta. bir şey var burada. Tamam. Çevire, çevire bas. Çevir. Ya yanlış bir şey yaparsa kendimiz seçeriz, ya, şey kendimi seçeriz. Ne olacak? Çevirmek istediğinizden emin misiniz diyor. Evet. Arayışıyor evet evet diye Evet. Tamam geldi. Geldi mi isim? Evet. Kumru Hanım. Kumru Hanım tebrik ediyoruz. Ben Kumru Hanım, Hanım. Ne demişti? Ee, alüminyon doğramalar. Miyendi sanımdı. Alüminyon yani, doğramalar geldi mi? Alüminyon doğrama gelmedi. Siparişini verdiniz mi? Neyin? Alüminyon doğramaları. Teşekkürler. Dekorasyonda önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Dekorasyonda <gülüyor> alüminyon doğrama. Özal radyolar Türkçe bizi bozuyor. <gülüyor> evet. Look, evet hadi. Programı ilk kez bu kadar uzak. Kumru Hanım'ı tebrik ediyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ne kazandı Kumru Hanım ki? pepper jam'dan yemekler, ha. içmekler şahane bir ortam kazandı. Bunu yazayım ben buraya da. Pazartesi sabahı yeniden buluşma dileğiyle. Otchalo! Otchalo! O, o, o, o, o, o kadar yaygaradan sonra da duygusal şarkı yani bitiriyoruz. bu ha? duygusalla mı bitiriyoruz Kim Bu abi Sibel Olaç mı? Kim abi bu? Ama çok güzel. masal fatih Mükemmel bir gün olacak Basta, mozzarella, salsa E passione Allora, pepper jam Gerçek İtalyan pizzası, pepper jam gurme pizza dayanır Pepper jam gourmet pizza, Tavros alışveriş merkezinde Buon appetito a tutti Mua.